Ya insanın kanı tok olma ne, ne güzel bir şey ya İnsan böyle tok olduğu zaman böyle yemeği rahat rahat yediği zaman insanın böyle insanın içinden geliyor Koşmaya böyle at gibi koşmaya böyle Ne bileyim taşı bile tutup da taşı ortadan parça etmiyor İnsan bile canı istiyor ha Böyle yemek yediğimiz zaman böyle güzel sakin sakin melekten çeşitli yemekler Böyle yediğimiz zaman insan oluyor bir baş, başka insan oluyor ya İnsanın canı cigarı istiyor ki böyle ne bileyim Böyle ya böyle binaları yıkmak istiyor ya insan böyle o kadar ki insan terlemiyor insanın işler atılıyor insanın işler, rahat ediyor nasıl rahat ediyor insan böyle rahat ediyor ki Allah kimseyi aş bırakmasın ya çok lan başka ya. Yeah.